Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eski Şahı Ya Rabbel alamin Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her her perhalesinde bir cikrehberimiz var. herkesin özellikle günümüzde farklı yollara ve farklı davalara çağırdığı bu zamanda Han Kerim'in aydınlığı ile yolumuzu aydınlat ve o yolu Ahmet üzere habisiz bir şekilde son nefesimizde dahil olmak üzere o zamana kadar izlemeyi nasip vermeyi Uzun bir zamandan beri Hümet olarak maalesef bu güzel yolu bu selamete, saadete çıkan yolu veya bu şekilde bıraktık. Belki inkar ettiğimiz için bırakmadık veya inkar ettiği için bırakmayanlarımız elbette çok. pek çok. Bundan dolayı Allah'a hamd ederiz. Fakat iman ettiğimiz ve doğru olduğuna, biricik doğruyu temsil ettiğine, peşeriyeti saadete götürecek yegane yolun onun yolu olduğuna inandığımız bu kitabımızın cahili olmamalıydı bu ümmet. Bu ümmette bu kitabı bilenler az, bilenlerin bir kısmı ise maalesef bu kitabı adeta haşa sapdırıcı bir rehber gibi takdim etmeye veya kendi fikirlerini, sapıklıklarını, dalaletlerini bu kitaba mal etmeye çalışarak onun üzerinden ümmete zarar vermeye kalkışıyor. Bu ve benzeri şeytanın ihvalarına kalmış ve bu ihvalara çağıran zararlı davetçilerden de Rabbimiz bizleri ve ümmeti Muhammed'i günahı yerinde Korusun, muhafaza eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin apaçık bir kitap olarak nitelendirdiği bu kitabı, geniş açıklamalar ihtiva ettiğini belirttiği bu kitabı bize bütün genişliğiyle, muhtevasıyla öğrenmek, onun doğrularına sahip çıkmak ve karşısında durmayı emrettiği batılın karşısında da hayatımız boyunca her cephede, her alanda sürdürmeyi bizlere Habimiz bu duaları ve emsali dualarımızı kabul buyur hiç çevirmezsin zaten müs takayım üzere ağlam kararlı bir duruş ve yürüyüşmez bu silet suresi gün başlayacağımız sure Kuranı Kerim'in 41. Suresidir. Mekke'de dinmiştir. 54 ayet-i İsmi ikinci ayet-i kitabın niteliği olan Fussilet. Kitabun Fussilet yani ayet. Ayetleri geniş geniş etraflıca açıklanmış kitap. Tafsil edilmiş. Hani Türkçe'de tafsilat diyoruz ya, oradan geliyor. Tafsil aynı zamanda terzinin kumaşı insanın bedenine göre biçmesi, ölçülerine göre elbiseyi kesmesi ve bir hazır hale getirmesi. Belki böyle bir münasebet de vardır mun Kerim'in bu özelliğine. Yani Kur'an-ı Kerim beşer hayatı için biçilmiş en güzel elbise. Beşer hayatını kalıba dökecek, şekillendirecek en müstesna kalı. İnsan ölçüleriyle mütenasip, uyuşan, örtüşen biricik hayat nizamı. Bu kitabın nizamı dışında beşeriyet rahat yüzü görmemiştir ve görmeyecek. Görmüyor da zaten. Her şeye rağmen bu kitap hayata hükmeden bir kitap olmamakla birlikte Münferit bu kitabı yaşayabilenler yaşamaya çalışanlar yaşayabildikleri kadarıyla bile elde ettikleri mutluluğun ne olduğunun diğer insanlar farkına varsalar veya Buna, bu mutluluğa kavuşanlar, sahip olanlar anlatabilseler, inanınız kolay kolay kimse bu kitabın gösterdiği yola, bu kitabın öngördüğü nizama alternatif arar. O halde biz iman edenlere düşen birinci görev, kitabı hakkıyla yaşamak, bu kitabın güzelliğini hal ve hareketlerimizle, sözlerimizden başlayarak bir sözler ve davranışlar akidenin, inancın, imanın, ahlakın dışarıya taşmak. Bu kitap bizim imanımızın ve ahlakımızın esası olursa bizim davranışlarımız da bu kitaba uygun olarak dışarıya yansıyor. O zaman insanlar iyi insan nasıl olur? güzel insan nasıl olur? Bu iyi insanın ilişkileri, güzel ilişkileri nasıl olur? Ailesi nasıl olur? Ve bu güzel aile ve fertler beşeriyete, insanlık ailesine nasıl muhteşem ve müstesna bir nizam takdim ettiklerini dair insanlar Allah'a fırsatı imkân Bu surenin muhtevasını gördükçe önceki suremiz olan Mü'minun suresine mü'min affedersiniz geçen dersimizde de galiba mü'min diyecek yerde bir yerde mü'minun demiştim yanlışlık benzerlik bir mü'min tek bir mü'min bellidir ki bu görmüştük ömrü mü'minun suresi 23. Suresi. mü'min suresi ile münasebeti alakası çok yakından görülecektir ya sen benim acizane şöyle bir benzetmem var. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin, ayetlerinin, kelimelerinin birbirleriyle kopmak bilmeyen münasebetlerini anlatmak istiyorum. Belki çok daha güzel anlatmış olanlar da vardır da. Benim hatırıma gelen bu daha güzelini inşallah görürsek o Söyleriz. Yani bir yeraltı nehirlerinin, okyanuslara, o nehirlerin birbirlerine, efendim, e, yeryüzündeki ırmaklara, göllere, her tarafa bu şekilde birbirleriyle bağlantılı olduklarını müthiş bir şebeke olarak. Ve Kur'an-ı Kerim'in sureleri, ayetleri, ayetlerin kelimeleri bu şekilde birbirleriyle müthiş bir ahet ve bağlantı içerisindir. Bunu Kur'an-ı Kerim'i daha çok okudukça daha iyi anlama imkanımız, daha derinliğine vardıkça daha iyi anlama imkanımız olur. Şimdi sureye yavaş yavaş sadece bir atf nazar yaptığımız gibi Elbette bütün Tövbe suresi dışında Kur'an-ı Kerim'deki bütün sureler neyle başlıyor biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile alakalı ilmi ihtilafları vesaireleri hepsini daha önce bilgi derslerimizde vermiştik. Tekrar etmeye gerek yok. Bu arka arkaya gelen ve hamim diye başlayan surelerden bir tane. Ve bunlara hepinizin bildiği gibi mukatta harfler deniyor. Yani ayrı ayrı kesik parça parça okunacak harfler demek. Yani bunları Diğer kelimeler oluşurken yaptığımız gibi, kelimelerden cümle olduğu gibi birbirlerine uğrayarak ve anlamlan, anlamları belli olacak şekilde söylemek ve okumak anlamında değil. Aksine her bir harfi, harfebedeki ismiyle, tecvid kuralına göre okumak demek. Ha-in. Ha sadece meddi tabi ile uzatılır. Arkasında hemze yoktur. Ha ha değildir. Sadece meddi tabi olarak ha mim bunu meddi lazım pardon ee, evet hamimin mi, mi bu şekilde meddi lazım olarak dört elif yedi elife kadar uzatmanız mümkün. Ama asgari bir iki elif olması gerek. Yani uzattığınız zaman bir elif iki sesi kadar. Acaba böyle? Dolayısıyla mimi dört harekeyi çıkartırcasına dört harfi okurken verdiğimiz harekede harcadığımız süre neyse onunla. Yani bizim e, ifadelerinde ise Kur'an kıraatinde ses ölçümüz kısa ölçü için harekedir, uzun ölçü için bir elif miktar. Ondan sonra elif miktarları artar. Manası Allahu alemden geçeceğiz en güzeli bu. Ama bütün müfessirlerin de dolu diyelim, söylemeden geçmedikleri bir mana, anlamlı bir işaret olarak görüyorlar. Yoksa bu manadadır değil? Derler ki bu mukatta harflerin mesajlarının en önemlisi Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyenlere bir şeyler söylüyor. Hani birileri çıkıyor ya bazen, efendim işte Kur'an-ı Kerime insan sözü işte Muhammed'in aleyhisselam çok olmamakla birlikte. Karışmıştır falan gibi yağlar var ya. Sanki ha baştan beri müfessirler bu işi va derdese gökten halletmek için diyorlar ki arkadaş, işte Kur'an-ı Kerim buradaki hamim, öbür taraftaki elif lamim, öbür taraftaki kafayas aynı saat, öbür tarafta hamim aynı silkaf gibi. Kur'an-ı Kerim'in Kullandığı harflerden oluşan, daha doğrusu Arapların kullandığı harflerden oluşan harflerin meydana getiren harflerden meydana gelen kelimelerin getirdiği bir kitap. Ve bu kitap Allah tarafından gönderilmiş olduğunu iddia eden bir. Aksini iddia eden bunu ispatlasın diyor. Açıkça söylediği gibi burada da bunu bu şekilde dolaylı olarak söylüyor. Ey bu kitaplar ey Araplar bu kitap işte sizin kullandığınız harflerden oluşuyor ama Muhammed'in sözü değildir. Muhammed'in sözü olduğunda samimiyseniz iddianızı ispat edin. Siz de bunun e, benzeri bir kitap 10 suresi gibi bir sure 10 suresi gibi 10 tane sure haydi olmadı surelerinden bir tanesi kadar bir sure meydana getirin diye meydan. Ve bunu daha Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde 25. 26. ayet-i Kerim'de yapıyor bunu. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan yana şüpheniz varsa onun benzeri bir kitap. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ifadesi çok önemli. Hani bazıları diyorlar ya, Cenab-ı Allah Muhammed'in kalbine bir mana ilham etti. Muhammed de onu Arap dili formatıyla ifade etti. Anladığı gibi. O Allah tarafından indirilmiş halini ifade etmez ki bu o zaman. Kula biz indirdik, Muhammed de ifade etti denilmesi gerekiyordu. O anlama gelecek bir ifade kullanılması gerekiyordu. Kurumuza indirdiğimiz kitaptan yana bir şüpheniz varsa... Ne kadar olursa olsun, neyle ilgili ne alakası olursa olsun, bu kitabın tamamı başından sonuna kadar Cenab-ı Allah'tan indirilip tarafından indirilip Cebrail Hazreti'yle Resulullah'a öğretilinceye kadar ve Resulullah bize söyleyinceye kadar. Bize ulaşan şekliyle, tamamıyla Allah. In. Nerede kaldı? Yok efendim işte şöyleydi, böyleydi de, estekti de göster. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirildiği gibi bizim tarafımızdan şu anda okunuyor. Biz Allah'ın kelamını okuyoruz. Okuduğumuz şeyin durumu ayrı bir şeydir. Bu Allah kelamı niteliğinde Cenab-ı Allah da şöyle diyor. Ve inne ahadukum tav e, Suresinde değil mi? Ve in ahadun mine'l müşrikîni istecâreke fa'cirhu hatta yesma'u kelâme'llâh. Allah'ın kelamını işitmek üzere ya işitsin diye müşriklerden birisi senden himaye isterse sen de onu himaye al ki Allah'ın kelamını işitebilsin, dinleyebilsin. Neyse işit nedir bu Allah'ın kelamı? E peki o zaman niye Allah'ın Muhammed'e vahyettiği ve Muhammed'in kelama döktüğü ifade demiyor? demiyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ifade rolünün ana hatları kendisine öğretilmiş. Dediğin gibi oyna. Böyle bir şey yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığını aynen tebliğ etmek durumundu. Aldığı gibi tebliğ etmiştir. Efendim Cenab-ı Allah Arapça mı konuşuyor? Dili Arapça mıdır? Tartışmalara girmeye gerek yok. Bunlar beşeriyle alakalı sorurlar. Cenab-ı Allah dilediği zaman, dilediği kitabını, dilediği dille indirmiştir. Bunun sebebini de açıklıyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنِ اِلَّا بِلِي Biz ne kadar Rasul gönderdiysek onu mutlaka kendik kalminin diliyle gönder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi Arapça konuşuyor. Niçin bu Kur'an-ı Kerim Arapçaydı? Bunun çok değişik hikmetleri, büyük hikmetleri. Şu anda bunlar üzerinde belki durmayacağız ama belki yarı gelince daha önce durmuştuk yarı yer yine sırası gelir ileride şeyler. Ve burada bu ayet-i kerime zaten şimdi Hamim'den sonraki ayet-i kerime de estağilu billah aynısını söylüyor değerli arkadaşlar. Hamim Enzilum miner Ar-Rahman rahim Enzilum Mine Ar-Rahman rahim bu yeni cümle nedir? Haberdir. Haber Türkçedeki isim cümlesinin yüklemi demek. Manada o. Rahman, Rahim tarafından indirilmiştir. Ne? Bu kitap. İndirilmiştir. Ama öyle bir kitap ki bakın Burada Rahman, Rahim kimlerinin Esma-i Hüsna'dan özellikle zikredilmesi kitap ile alakalı olarak çok önemli. Demek ki bu kitap peşeriyete haşa sıkıntı vermek için gelmemiş, Zorluk çıkarmak için gelmemiştir. Onların hayatını yokuşa sürmek için hiç gelmemiştir. Niçin? Çünkü bu kitabı hem Rahman hem Rahim tarafından indirmiştir. Rahman ve Rahim kimse o Celle Celaluhu o kitabı indirmiş. Rahman ve Rahim olan bu kitabı rahmet olmak üzere, merhamet olmak üzere kullara rahmetin en müşahhas, en açık göstergesi olsun diye indirmiştir. Bu hem öyle bir kitaptır hem de insanlar tarafından bu kitap anlaşılması için kitabun fussilet ayatuhu kur'anen arabiyyen li kavmi aman bunlardan olalım. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri geniş geniş açıklanmış. Arapça bir Arapça bir Kur'an olarak ayetleri geniş geniş almış bir kitaptır. Kime? اِقَوْمِ يَعْلَمُونَ Bilecek bu vesileyle Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunu Kur'an sayesinde alınıyor. Evet Allah'ın rahmetinin ve rahimiyetinin rah rahman ve rahim olmuşum. Göstergeleri kainatta çoktur. Üzerimizde çoktur. ayılamayacak kadar. Fakat bunların en önde geleni, en barizi, dünya ve ahiret saadetini bu Ben üzerimdeki nimetler, münferit nimetler benim için özel olabilir. Kimisi ve o nimetler var, kimisinde yok. Bende de başkalarında bulunan başka nimetler bulunmayabilir. Ama bu kitap bütün beşeriyet için aynı fırsatı sunmak üzere Cenab-ı Allah tarafından indirilir. Elverir ki insanlar bu kitaba ulaşsınlar, bu kitabın önündeki engelleri kaldır. Bu kitabın doğru ve sağlıklı olarak anlaşılmasına hizmet etmeyen veya bunu önleyen her bir şey, bu kitabın önünde bir engelleyiz. Dolayısıyla bilhassa saptırıcı yorumlar, Kur'an-ı Kerim'in hakikatini örtmeye çalışan saptırıcı yorumlar, insanları Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hedeflere ve yollara değil de, başka alanlara kanalize etmeye çalışan belam kılıklı bir zaman anın Rahman ve Rahim Allah tarafından indirilmiş olma özelliğini insanlar ve dolayısıyla insanları bilen bir kavim topluluk arasına katamazlar ya en azından davetleri böyle değil ve vezira Evet rahman ve rahim aynı zamanda indirdiği kitabı beşir ve ne olmak üzere indi yani müjdeleyici ve korkutup uyarıcı olmak üzere bu da rahmetin ve rahmaniyetin neticesidir Allah'ın bu kitabın ayetlerini genişçe açıklaması, Arapça bir Kur'an kılması olarak indirmesi ve müjdeleyici ve korkutucu olarak, uyarıcı olarak gelmesi de aynı zamanda Allah'ın Rahman ve Rahim'in bir decelli Ama insanlar ne yaptı? فَاَعَضَ اَكْسَرُهُمْ فَاَعَضَ Ama onların çoğunluğu yüz çevirdik. Yüz çevirdik. Onların çoğunluğu bu sebeple rivayete göre bu surenin baş taraflarını Efendimiz kutbe bir Rabi'a'ya bir bin Rabia ya yani niçin okuyor? Darü nedvede Kureş konuşuyor. Konuşurken yani konu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Niçin? Çünkü en büyük, en önemli konu bu. Hani Amme Suresi'de diyor ya Estaizu Billah Amme yetesaaelû hanin nebe'il azîm bu Kureyşliler neyi soruştur? Birbirlerine ne soruldu? Ne olacak? O büyük haberi. Büyük haber yar Risalettir veya ahirettir. Bunların ikisi de İslam'ın vazgeçilmez cüzleridir. Bunlar demek İslam demektir. Ondan bahsediyor. İslam eğer Mekke'nin gündemine oturduğu gibi bir gün dünyanın gündemine oturacaksa, ve oturur, Allah'ın izniyle ben bunun kendi adıma emarelerini görüyorum ve şu anda in itibaren bile üstü açık örtülü bir şekilde bile dünyanın biricik en büyük gündem maddesinin dünyanın beşeriyeti tam olduğu ama inanın bu gündem ne kadar yoğun bir hal alırsa ne kadar ciddi bir sevenleri ve sevmeyenleri isteyenleri ve istemeyenleri yanında olanları ve karşısında duranları ne zaman bunu ne kadar çok hayatlarına gündem ederlerse İslam'ın da beşeriyete hükmü hükmetmesi o kadar yaklaşıyor. Peki İslam'ı gündeme getirecek olan nedir? Bizim hal ve hareketlerimizle, duruşumuzla ve eylemlerimizle İslam'a davet edecek bir kimliğe sahip olmam. Bunu sağladığımız zaman İslam Zaten gündeme oturmuş olur. Bunun da en önemli ipuçlarından birisi veya sebepleri arasında İslam'ın hayatın tamamıyla, zihnimizin, ruhumuzun, eylemlerimizin, düşüncelerimizin, faaliyetlerimizin her şeyini kapsayan bütün meselelerini, her olarak toplum olarak. Siyasi, ekonomik, zihinsel ve türlü sosyolojik, psikolojik, ahlaki ne dersek diye ekonomik meselelerini İslam'ın kucakladığı ve biz şu anda cevabını birçok meselenin bilmesek dahi bunların cevabının bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten İslam'ın ruhundan genel esaslarından tartılabileceğine inandığımız ve bunu ortaya koymaya çalıştığımız zaman Çalıştıkça ve altta İslam o kadar sağlam bir şey gibi İşte Kureyş'in gündeminde o var. Ne konuşursa konuşsun Kureyş o zaman için bütün meselelerinin kilit noktası geliyor Resulullah'a ve Resulullah'ın davasına. Ebu Cehil diyor ki biz bu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam getirdiğine ne diyeceğimizi şaşırdık. Ona ne diyeceğimizi kestiremiyoruz. O bir şair ve söylediği bir şiir midir? Bir sihirbaz ve ortaya koyduğu bir sihir midir? Bir kahin ve ortaya koyduğu kahinin sözleri midir? Yoksa hastalanmış, cin tasallutuna uğramış bir mecnun mudur? Deli midir? Ve buna benzer akılsızlıklarının ve basiretsizliklerinin peşin yargılarını bir kenara bırakarak Selim akılla üzerinde düşünme işlerinin neticesinde türlü türlü hükümler şaşırtmalar sebebi bu. La yakilun diyor ya, la yalemun diyor ya, ondan dolayı. La ismaun diyor ya, işitmeler diyor ya, ondan dolayı. Birisi gitse bari diyor, bütün bunları bilen, 20 şihiri bilen, sihiri bilen, kehaneti bilen, kainlerin sözlerini bilen vesaire, delilerin saçmalarını bilen, anlayan, bunları birbirinden ayırt bilen birisi aramızdan bir gitsin. Ona söylesin, bu davayı bıraksın yani. O zamanlar kadar da denemişlerdi. Ama yine de daha sonra da denediler. Aralarında Utbe bir Rabia çıktı. Üniversitesi Ebu'l-Velid. Siz de biliyorsunuz ki ben Araplar arasında bu dediğiniz türleri en iyi bilen, tanıyan, ayırt eden birisiyim. Benim bu hususa dair bilgim hepiniz tarafından biliniyor. E, eğer onun sözü bunlardan birisiyse benden kaçmaz diyor. Ben bilirim. O sebeple ben gidip onla konuşabilirim. İfakla tamam bizim adımıza sen git onunla konuş. Gerçekten sen dediğin gibisin. Sözleri birbirinden ayırabiliyor. Tabi söze çok anlamsız bana göre kadelerle başlıyor. Oraya bakın diyor ki ey Muhammed diyor söyle bana sen mi hayırlısın yoksa Kusey bin kilam mı? Kusey bin güzel hizmetleri olmuş. Özellikle Mekke araplarını toplayıp örgütlemek noktasında önemli bir kabiliyet. Haşim nasıl Kusey Mekkelilerin Kureyş'i bir araya getirmek ferasetini göstermiş de Haşim de Kureyş'in diğer insanlara faziletini, lütufkanlığını da göstermiş bir insan. Büyük bir cümel. Yoksa Abdülmuttalip mi? Efendimizin dedesi. Yoksa Abdullah mı? Neden? Durup durduk dur, yerine Diyemiyor tabii. Neden diyor? Kadınlarımıza sövüyorsun. Atalarımızın tapuk olduğunu, dalalette olduklarını söylüyorsun. Bizi akılsızlıkla nitelendiriyorsun. Ve en önemlisi dinimizi yeriyorsun. Eğer sen böyle yapmakla diyor bize başkan olmak gibi bir davaya sahipsen seni başkan yaparız. Eğer diyor evlenmek istiyorsun, aşık olduğun bir kız vardır, bir kadın vardır veya çok evlilik yapmak istiyorsun, ne istiyorsan bunları hepsini yaparız. Eğer diyor Zengin olmak istiyorsan bu davayla ama mal topla. Aramızda senden daha zengini olmaz. Hatta senden sonra soyuna yetecek kadarını bile sana toplarız, veririz. Gayet sana vahiy getirdiğini yani bu Kur'an'ı getirdiğini söylediğin gördüğüm sana görünen bir cin ise Söyle diyor, elimizden geldiği kadar seni her türlü seni tedavi ettirerek ve böylelikle seni bundan kurtulur, karar Vesselam her şeye rağmen dava sahibi insanlar sabırlı olur. Ve davalarını anlatmak için hiçbir fırsatı kaçırmam. Dolayısıyla geniş ve tahammülkar. Efendimiz bir dikkat suçluğu halde onu dinliyor. Sözünü bitirince ey Ebu'l Velid diyor. Söyleyeceklerim bitti mi? Evet bitti. Peygamber Efendimiz kardeşim'in oğlu dinle beni. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enzilüm minerrahmanirrahim. Şahın rahim ayatuhu Kur'an'ın Arabiyyel li kavmi ya'lamun diye başlıyor. Ne saad? Biz o mübareke hızdan bu Kur'an-ı Kerim'in değil bu kadar okunacak ayetini bir ayetini dahi dinlemeye hasretken ne olaydı dinleyebilsek, bilseydik icabında diyenlerimiz yoktu. İşitiyor. 13. ayet-i kerimeye kadar okuyor. Cenab-ı Allah nasip etmeyin. Ya etmiyor. 13. ayet-i kerimede ne diyor? Kul illemâ unzirukum in a'radû eğer yüz çevirirlerse tekul endertukum sa'ikatan böyle saaikte Adin ve Semud eğer bütün bu anlattıklarına söylediklerine rağmen düz çevirecek olurlarsa peki onlara ben sizleri de Ad ve Semud'un başına inde inen yıldırım gibi bir yıldırımla bir azap ile korkutuyorum. şimdiye kadar doğru düzgün bir şey anlayamamış, daha doğrusu bildiği söz kalıp ve türlerinden herhangi birisine sokmakta bir türlü karar verememiş olan Mül Velik herhal atılıyor Peygamber Efendimiz'in ağzına eliniyor. Ne için? Korkuyorum diyor. Senin dediğin bu yıldırımın gelip veya bir benzerin gelip bizi çarpmaz. Bakıyorsun. Evine dönüyor. Kureyş'in, kendisini bekleyen kureş'in yanına git. Ne diyeceğini bilme. Evine gidiyor ve bu söz üzerinde düşünüyor. Daha sonra ona geliyorlar, Lars. Soruyor Ebu Cehil soruyor. Niçin görünmüyorsun? Ne oldu? Niye bize cevap getirmedin? Tabii hani o aynı zamanda Müslüman olacağından da koydum. Çünkü o Müslüman olsa arkasında başkaları da gidiyor. İleri gelenlerden. Her birisi. Darül Redü'nin şeylerinden. Daimlerinden. Söyle bakayım diyor. Sen dininden mi döndün yoksa Muhammed'in yemekleri mi hoşuma gitti? Ve buna kızıyor. Ve dedi zaten o. Bir daha diye Muhammed'le konuşmayacağına diyor. Ondan sonra olayı anlatıyor. Diyor vallahi diyor siz de biliyorsunuz ki ben kuraşılar arasında mala en çok birisi. Ama yani mala ihtiyacım yok. Tamam Halbuki diyor ya, "Memle hoşuna gitti Ha? Çünkü siz de biliyorsunuz ki ben sözün her türlüsünü bilirim. Vallahi diyor onun bana verdiği cevap ne şiirdi, ne kehaneti, ne sihirbazlıktı. Sonra bana şunları okudu deyip o ayet ilk 13 ilk 12-13 ayeti kadar okuyor. Ben de diyor hemen yerimden kalktım ve akrabalık bağı hakkı için ne olur sus dedim. Bana kalırsa diyor siz buna itaat edin. Onun dediğini yerine getirin. Yahut da Muhammed'i kendi haline bırakın. Eğer Araplar onun dediğini yerine getirirlerse siz de kavminizden birisi yüceldiği için siz de onunla yücelirsiniz. Siz de onun arkasından gidersiniz. Eğer Araplar hakkından gelirse zaten sizin de istediğiniz budur. Kendi haline bırakın diyor. Bunu da kabul etmiyorlar. Muhammed'e karşı düşmanlığımız devam edecek diye andeçer. İşte bu bilen bir kalbi bilmedikleri için böylelikle yüz çevirdiler ve arada ekseruhum ahum laif. Ne diyor? Bu sıkıntı bu. Hala günümüzün Kukla Ebu Cehilleri, İbn-i Ebi Muaytları ve Emsali kafirlerin manevi evlatları. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i dinlenmek istedik. Kur'an-ı Kerim'i hatırlatan hiçbir şeyle hata bulmak ister kadar kendilerine göre bir iş yapacak olurlarsa o yapacakları işte de ya Kur'an okunması gerekir gibi bir formül varsa veya bir tören veya bir gelene kendilerine göre biz buna ritüel deriz. Dinde ritüel yok. Tam dininde ritüel. Tam dininde ya ibadet var. Ibadet. Kalkarlar, illa Kur'an okunması gerekiyor ya, kendilerince eali oku. Ezan oku. İnsan gerçekten sormadan edilmiyor. Ama sizin aba ve ecdadınız bunu yaptı diye. Ha? Siz de aynı geliciliği mi sürdü Kendinize gelin ya. Allah'ın kitabı bu haliyle ne eskidi, ne pörsüdür. Bu kitap, elhum necip Fazıl'ın tabiriyle eskimez ve pörsümez yenidir. Her zaman yeni. Bugün nazil olmuş gibi, Kur'an-ı Kerim'in okuduğunuz her bir ayetini kendinizle, daha doğrusu siz dinlemeye koyulursanız, nasıl size, ve sizin üstünüzden bütün insanlığa hitap ettiğin daha iyi Allah. Geçen gün birisi sordu telefonla. Ya ne diyorsun böyle bunlar hakkında. İşte mesele anlaşılmasıdır falan filan. Ya bu, bu anların bunlar sadece anlamadıkları için mi namaz kılıyorlar İslam'a karşıdır. İslam'la alakaları yoktur veya mesafelidirler. Ben bu işte bir samimiyet olduğunu düşünmüyorum. Fakat farz edelim ki samimidir veya samimi olanlar. Bu işin tercümesinin hiçbir tercümenin hemen hemen yerini tutmayacağını sadece bir örnekle hatta bir harfle size açıklamak. Abdest ayeti hepimizin bildiği bir ayet. Ve orada diyor ki başlarınıza mesedin. Şimdi bu B kelimesi B harfi dolayısıyla bir Ruus, başlar bir ruus. Türkçe'de başlarınıza mesedin. Türkçe'de başlarınıza mesedin. Nasıl anlıyorsan öyle mesedersin. Doğru. Ama niye böyle anlıyorsun arkadaş? Ben şöyle mesedsem Türkçe yerine gelir. Böyle kaplama meslediğimiz tamamen mesletsem o da yerine gelir. Şöyle üçte birini veya tepe kısmı mesletsem o da yerine gelir. Türkçe açısından üçün de de problem yok. Ama hangisini tercih edeceğiz desek hiçbir şeye da hiçbir dayanağımız olmaz. Dedim ama Arapçada bu B harfinin taşıdığı manaların her birisini bir mezhep esas almış, tabi başka delillerle de desteklemiş elbette. Fakat asıl ayettir ya, ayeti hadisle destekleyecek, dil ile destekleyecek mesela. Başka delillerle destekleyerek herkes bir manaya kabul ediyor. Şafii mezhebinde benin bir manasından hareketle sadece başın birkaç teline mesetmeyi yeter bir görüntü. Çünkü kil sak dediğimiz yapıştırmak, değdirmek Allah. Değdiriyorsan problem değil. Haliki mezhebi kaplanmaması dediğimiz başın tamamının meshedilmesi. Olmamış çünkü be başın tamamı ile alakalı. Öyle bir manası da var. E Arapî mezhebi diyor ki baştan başın tamamı anlaşılsa bile Tamamı kastedilmiş olmadığını şuna dayanarak söyleyebiliriz. Başın en önemli kısmı, nasıl ki insana ya, yüzünden ibarettir diye deyimler varsa, başın da en önemli kısmı tepesidir. Tepesi, başın çeyreğini temsil eder, geri kalan çevresi de dörtte üçünü temsil eder, kabul ediyorlar. ediyor diyor, ah, alefiler. Çünkü en önemli kısım tepes kısmıdır. Tepesini mi? Nereden çıkıyor bu fırtına? Bu ihtilaf, görüş ayrılığı, bu zenginlik daha doğrusu B harfi. Ben diğer dilleri pek bilmem. Böyle incelikler var mıdır? Daha doğrusu bunu bu ayet kelimeyi çevirdiğimiz zaman buradaki bir sikumun manasını Tam B'nin zenginliğinde bir harfle, bir edatla, bir kelimeyle izah etmeden tercüme etmemiz mümkün mü bilmiyorum. Daha Türkçe'de mümkün değil. halde meal okumak ayrıdır. Kur'an okumak ayrı. Efendim ben meal okuyunca Hatim yapmış ol oluyor muyum? Evet hatip yapmış olursun. ama Kur'an hatmi değil, meal hatmi. Neyse o arkadaş. Bir gün genç bir delikanlı işte geldi benimle işte benim ustam böyle diyor, benim ustam böyle diyor, benim ustam böyle ya Arkadaşım bu benim ustam kim? Ne, ne iş yapar? Berber mi? Olsun. Berber Kur'an'dan anlamaz diye bir şey mümkün değil. Kim sahibidir? Bilir ama söyler misin bana? Bu nerede var diye sorduğun zaman ben, ha, ustan ne cevap verir? Kur'an'a göre söylüyor diyor. Dedim Arapça biliyor musun? Yok dedim. yine daha ne anlatıyor? Meal okuyor. O an dedim. öyle desin. Benden de selam söyle. İlmi olmaz bu. Okuduğum meal böyle diyor desin. Kur'an derse yapmış oldu. Ya meal yanlışsa veya eksikse yetersizse Yanlış anlaşılmaya müsaitse ama Kur'an-ı Kerim'i biz doğru olarak anladığımız takdirde farklı bile anlasak o doğru anlama bir mezheptir ve onunla amel edilir. Hiçbir durumda olmaz. Onun için her müçtehidin ecri vardır. Hata bile etse. hiçün Çünkü delile dayanır. Delil de bu. Kur'an-ı Ve bu şekilde Kur'an tekkeli müşriklere kabul etmedi. Günümüz insanları da, maalesef insanları arasında o ruha, Kur'an-ı Kerim'in işitmeyen ama anlamaları için Kur'an'ın indirildiği kimselere benzeyenler çok. Rabbim kardan eyle. Bunların nitelikleri devam ediyor Kur'an-ı Kerim. Niye niçin işitmiyorlar? Niçin işitmedikleri de gerçek belli. <gülüyor> ve kadu kulubuna fi eknete mimma ted'unale ve fi adanina vekum ve min bainina ve bainika hijab. Aa'mel inna amilun. Dediler ki Senin bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz Kılıflar içerisinde, örtüler içerisindedir. Üstelik kulaklarımızda da ağırlık var. Allah Allah. Ve bizimle senin aratta da bir perde var. Bir türlü senin dediğin bizim kalbimize, kulaklarımıza bize erişmiyor. Ne yapalım? O halde sen davana uygun olarak amel et. Biz de seni dinleme işimize uygun olarak amel edeceğiz diyor. Evet. Günümüzde de maalesef türlü marazlar bu onların bu söyledikleri her birisi kalplerindeki bir marazın kendi dilleriyle bir manada da kendilerini savunmak, akılları sıra kendilerini kollamak söyledikleri sözler. Kalplerimiz kız. Tabii. Kalpleriniz ifade İsrail İsrailoğulları hakkında Kur'an-ı Kerim'in kullandığı gibi "Ve ushibu fi kulubihim kalplerine buzağı sevgisi içirildi. Allah'ın sevgisini her kalmaz ki. Kalplerinizi Kur'an yerine dam yerine batıl sözler ve ideolojiler inançlar İlah etmişse, Kur'an'a yer bırakmamışsanız, elbette kalplerimiz kılıflıdır, örtüler içerisindedir, sarılıp sarmalanmıştır bir türlü senin sözün kalbimize ulaşmıyor. Bu sözün kulağınıza ve kalbinize ulaşmasının birinci şartı evvela kalplerinizde yer etmiş olan düşünceleri sorgulamaya başlamak. Doğru mudur bu? Arkadaş ben modernizme, çağdaşlığa vesaire, şuna, bu çağımızda böyle şey olur mu? Sözünü dedirten sözlere kendimi verdim. Dolayısıyla söylediğin bizim kalbimize ulaş diyorlar. Dediler Halen de diyor. Ey Kur'an-ı Kerim'i belli bir tarihe sıkıştırarak Kur'an tarihseldir diyerek Kur'an'ın günümüze söyleyecek hitabının olmadığını veya en azından Kur'an'ın bir bölümünü devre dışı bırakmak istiyor. Kur'an insana hitap. Kur'an'ın bütün insanların belası der. Ama Mekke müşriği Eliyle yorttuğu putu kalbine içirmişti. İsrail okullarının buzağıya tapıcısı, buzağının sevgisini kalbine içirmişti. günümüz insanı da modernist kardeş hurafeleri, hayasızlıkları, edepsizlikleri, aklın mantığın kabul etmeyeceği türlü felsefeleri, Kalbine yerleştirmiş, el. hak, hak suzu'nun bir yer almamış, akıl hak sözünün suzu'nun olacağı hakim olacağı almamış. Onun için işi, onun için akletmez, onun için değil. Ve adeta iş o kadarla da kalmıyor. Sadece kalpler değil, sadece kula kalplerimiz. Örtüler içerisinde. Kulaklarımız ağır. Bununla da kalmıyoruz. Biz seninle kendimiz arasında koca bir perde de geldi. İnsanlar arasına, söylemler arasına, idealler arasına, düşünceler arasına bir perde gerilmez ki, duvar gerilmez ki. Bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl dinledi bu Cehil'in ve yakınlarının e, şeylerini adamı elçi olarak gönderdikleri Utbe bin Rebi'ayı dinledi sonuna kadar. Biz bizimle konuşmaya gelene yok arkadaş biz seni dinlemiyoruz. Senin söyleyeceklerinize söyleyeceklerine karşı kalbimiz kırkülüdür. Dedik mi? Der miyiz? Dememiz muhtemel mi? Hayır. Biz kendimize güveniyoruz. İnancımızın gücüne inanıyoruz. Ve hiçbir sözün, hiçbir şüphenin, hiçbir tereddüdün bizim inancımız karşısında en ufak bir değer ve bir kıymet ifade etmediğine inanıyoruz. Çok rahatız biz. Çok rahatız. Duman olarak her türlü iki ideolojiyi tartışmaya, görüşmeye, konuşmaya hazırız. Ama karşımızdakiler acaba buna hazırlar? Hayır, bunlar tartışılmaz. Niye tartışılmasın kardeşim? Niye? Onların tartışılmayacağına dair ilkeyi kim koyuyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Niye tartışılmaz? En büyük, en mutlak hakikat Allah'ın varlığı ve birliği iken bu bile arkadaş tartışmak istiyorsan buyurun tartışalım diyebiliyorsak biz, senin yok şu tartışılmaz, yok bu tartışılmaz, yok böyle olacak, yok böyle olacak, kimse buna itiraz edemez. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Konuşulur, tartışılır ve baştan mutabık kalır. Arkadaş ya biz hakkı ve hakikati gördüğümüz zaman karşılıklı olarak kabul ederiz ve hatta insan olarak kendi kendimize saygılı oluruz. Ben kendime ne kadar özgürlük tanıyorsam sana da o kadar özgürlük tanıyabilmem lazım. Şey olmaz yok burun abalaya diyeceksin. Ondan sonra yaftalayacaksın. Ondan sonra suçlayacaksın. Mahkum edin. Böyle şey var. Dan noktayı nazarından başkasının karşısındakinin temel haklarına, hürriyetlerine zarar verilmediği sürece herkes Dilediği gibi düşünmek, yaşamak ve inanmak diye. Buna her birimiz gayet bir etmek ve dikkat etmek diyor. Onların söylediklerini Kur'an-ı Kerim gördüğünüz gibi naklediyor. Eğer konuşmaları İslam noktayı nazarından makul ve bir hak olarak görülmeseydi, Bunlar bırakılırdı, konuşuldu. Kur'an-ı Kerim onların sözlerini alıyor, koyuyor. Kendisini de tes olarak diyor Bize diyor ki siz de hangisini doğru buluyorsanız onu tercih edin. Onlar Peygamber a.s. bu şekilde tekliflerde bulunduktan sonra anlattığımız şekilde zannediyorlar ki ya diyor ya bizim Valımız olma olmak istiyorsun, seni kral yaparız. Zenginimiz mi olmak istiyorsun? Hiç En güzel kızlarımızla mı evlenmek istiyorsun? Evlendiririz diyor. Seni doktorlara götürürüz, her bir şeyi yaparız. Yok diyor. Ben bunlar hiçbir için sizden istemiyorum ki diyor. Ya e davayı öyle anlamam lan. Kul inna ma ana basherun mislukum yuha eliye enma ilahukum ilahun vahid estakimu ileyhi işte İslam'ın davası budur. Haydu billah. Yani de ki ey Muhammed. E, bunlara sen kendini söylemiyorsun. Ben söylüyorum. tamam Ey Muhammed, sen onlara şunu söyle: İnna ma ana basharum mislukum yuha Ben ancak ve ancak sizin gibi bir beşerim. Bana vahiy geliyor. Ben ancak ve ancak kendisine vahiy gelen sizin gibi bir beşerim. Ne vahiy ediliyor? Ne vahiy ediliyor? En büyük hakikat var. İnna ilahukum ilahu wahid. Sizin ilahınız ancak ve ancak bir ve tek ilah. Rabbiniz demiyor çünkü rububiyeti kabul ediyorlardı. Mekkeli müşrikler büyük bir kısmıyla ve fıtrat da zaten bunu kabule müsait. Allah'ın rububiyetini yani yaratıcılığını, kainatı O'nun var ettiğini, tarttıkları putların olsa olsa kendi inançlarına göre ancak bir iltimas yapan bir şefaatçi olabileceklerini kabul ediyorlar. Daha fazlası yok. Ama Allah ilahı, Allah'ın uluhiyetini reddediyor. da reddediyor. Allah bizim hayatımıza karışmaz. Yani onlar da bir manada deistler. Veya deist olanları vardı. Ya deizmin bir türünü kabul edenler var. Mı? Yani tamam Allah yani atıyorum kendi işine bakıyor. Biz de işimize bakalım. Diyorlar. Ama katısanam bu Allah'tan aldığı emir böyle demeyi kabul sizin ilahınız bir tek ilahtır. Yani hayatınızı düzenleme yetkisi, size emir ve nehi, emir ve yasak koyma yetkisi, bireysel ve toplumsal olarak örgütlenme ve yapılanmanızı, hakkınızı, hukukunuzu, hükümlülüklerinizi tesbit edecek olan bir tek ilahınızdır. Bu sebeple festeqimu ilahi. Yani bakın biz burada ilahın manası budur kendinizden haşa söylemiyorum. Hemen ayet kelime arkasından bunu getiriyor. Bir ve tek ilahınız o olduğuna göre diyor festeqimu ilir. Bu sebeple ona dost doğru gidin. Onun gösterdiği yoldan dost doğru. Ona giden yolda. Dosdoğru yürüyor. Estağfiruhu. Bu istikameti takip etmek kararını verdikten sonra istemeyerek de olsa zaman zaman beşeriyet icamı hatanız olabilir. Veya geçmişinizden dolayı, yaptığınız yanlışlıklardan dolayı ondan da mağfiret dileyin. Affeder sizi. Ama böyle yapmazsanız yani Allah'ın uluhiyetini kabul etmeyerek, onun gösterdiği yolu izlemeyi kabul etmeyerek ve dederek, bir tavır ve tutum takınacak olursanız müşriklerdensiniz. O zaman bütün müşriklerin de vay haline dediğini bilin Cenab-ı Arapça vay haline. Acınacak durumda olanlar için söylüyor. Bazı müfessirlere göre de İbn Abbas ben bunlardan birisi de değil Vadin cehennem cehennemdeki en korkunç vadi bazılarına göre cehennem bile Allah'tan o vadinin hararetinden sonra. cehennem hararetinden cehennem o vadinin hararetinden Allah'ın bilin ki diyor Allah bana şuah yediliyor ve ben sizin gibi bir meşerim. Aranızdan üstünlük sağlamak istemiyorum. Sizden daha üstün olmak istemiyorum. Öyle bir derdim yok. Sizin gibi birisiyim. Ben ne yapacağım sizin toplayacağınız malı? Ne yapayım sizin krallığınızı? Alın bunları başınıza çalın. Benim derdim size kral olmak değil. Benim derdim sizin hak yolda yürüdüğünüzü görmek. Ona sebep olmak. Ona vesih. Bizim en büyük varlığımız budur. En büyük servetimiz budur. En büyük ödülümüz budur. Allah'a davete giden yolda davetçinin göreceği en büyük mükafat, en büyük ödül kişisel olarak davetinin kabul edilmesi ve o daveti dolayısıyla doğru yola girenlerin, etkilenenlerin sevabı kadar kendisine de sevap lazım. O büyük ödül mü? mu istiyor ama dost doğru giden yolda Allah'a dost doğru gitmek üzere o istikamet üzere olmazsanız ondan malferde dilemezseniz siz ona ilk koşmuş olursunuz ilklerin de ay bile. Cenab-ı Allah bizleri her lazada, imanın en kamil bulundursun. İman iman kemalemi her geçen artırsın بلديمز بالمدينة هر إلى أعجب إلى جركم هر تشكتهم لموافقنا ربهم الله أضعوا الله أضعوا ربي كن بالحمد من الله أتبعوا فأم Allah'ım